...masal kahramanı Keloğlan... 40 yıl sonra tekrar karşımızda. 7 Eylül'de tüm sinemalarda... ...vizyona girecek olan... ...Keloğlan Yeni Masal filmiyle. Bugün Keloğlan Yeni Masal filmini... ...filmin yapımcısı... ...Çağdaş Gültekin ile konuşuyoruz. Hoş geldin Çağdaş. Hoş bulduk Leyla nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Biraz filmden bahsedelim istiyorum. Tamam. Ee, bu seferki Keloğlan biraz farklı... ...yani en azından benim çocukluğumdaki... ...Keloğlandan daha aktivist... ...çevre aktivisti gibi... <gülüyor> <gülüyor> ...izlediğim fragmandan onu anladım. Derdi başka yani zaman geçtikçe aslında derdi ve mücadeledisi de değişmiş gibi. Biraz daha modernleşmiş bir Keloğlan evet. aslında yani zamanımıza uyarlamaya çalıştık. Hı hı. Tabii ki de 40 yıl önceki Keloğlan'ı çok da bozmamaya çalıştık. Bizim kültürümüzün bir parçası insanlara yani bizim de çocukluğumuzda bize de saflığı ve gerçek böyle içten duyguları anlatan bir karakter der zaman Keloğlan... Biz de bundan yola çıkarak insanlara bir fikir aşılamak adına bu karaktere kullanmaya karar verdik. Hı hı. Verilmesi gereken mesaj bu dönemde yani doğayı koruma ve hayvanları koruma doğru bir mesaj olarak geldi bize. Biz de bunun üstünden yola çıkarak böyle bir projeye başladık. Hı hı. Ne kadar zaman önce çıktı bu fikir? E, bu fikir 3 sene kadar süredir sürüyor. Hı hı. Yani projenin başlangıç süresiyle şu anda bitmesi 3 sene kadar aldı. Yani Keloğlan proje olarak bizim şirkette 28 sene önce yine yapılmıştı hmm. O zamanki tabii ki böyle bir şey değildi O zaman sinemada olmadığı için Türkiye'de çok sinemada çekilmediği için TRT'ye çekilmiş iki tane film olarak sinema, televizyon filmi olarak yapmıştık e, Keloğlan'ın elimizde hep bir proje olarak duruyordu Nasıl değerlendireceğimizi bilemiyorduk sadece hı hı. E, Şimdi baktığınız zaman sinemada çocuklara yönelik böyle bir şey yapılmıyor yani çocuklara yönelik filmler yapılıyor ama sadece çocukları eğlendirmek adına. Yani mesaj vermek dediğiniz zaman nasıl bir mesaj verdiği çok tartışılır bir noktada evet. oluyor sinemaya baktığımız zaman. Ee, yani bu tür fikirlerinde çocuklara, yani insanlara diyeyim daha çok genç yaşta aşılanması gerekiyor. Hı -hı. İnsanların bu tür fikirleri genç yaşta e, öğrenmesi gerekiyor ki benimsesin. Ya Yaş ilerledikçe birisine bir fikir anlatmak ve onu... ...kabul ettirmek çok zor bir şey. Evet... O yüzden biz böyle bir yolda ilerlemeye göre verdik bu yaşken eğilir ama çok doğru bir şey söylediğin bu çocukların şu anda sinemada izledikleri şey izle ve unut kültürü. Evet. Hiçbir şey yok yani o gerçekten sıkıntılı. Peki bu filmin bir izleyici yaşı var mı? Yok. Yani sadece çocuklara yönelik değil değil mi? Yok hayır hayır yani biz tamamıyla geniş spektrumunu düşünerek yani herkesin de izleyebileceği sonuçta kere olan bizim kültürümüzün de bir parçası. Hı hı. Biz bir hikaye anlatıyoruz. ...bir sinema filmi... ...bütün herkes gelebilir... ...7'den 70'e herkesin izleyebileceği bir film... ...yani şöyle bir fikirle yola çıktık... ...evet bir çocuk filmi... ...ama yani ailesiyle gittiği zaman... Bir ...çocuk ailenin de keyif, al keyif alarak izleyebileceği bir Çok film... ...çok güzel... ...peki e, yeni macerasında olan neyi kurtarıyor bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> e, ...kısaca anlatmak gerekirse... ...yeni macerasında olan e, ...kürk hayvanlarının... ...soyunu tüketmeye çalışan bir tane... ...modacıya karşı savuşuyor... Hmm. E, ...Modici Tijan karakterimizi e, Asuman bakalım oynadı. Kendisi çok başarılı bir oyuncu ve gerçekten evet, çok güzel bir işlerdi. E, bir tane baş karakterimiz var, Emir karakteri. Bir hikaye yazıyor ve Keloğlan'ı günümüze getiriyor bir şekilde. Hmm. Günümüze getiriyor ve olan da e, Can Kız'ın bu hayvanları koruma çağrısını duyuyor bir yerde. Ve Emir'le birlikte yola çıkıyorlar. Hımm. Ve bu yolculuk içinde bu tijen karakterine karşı, onun avcılarına karşı ormanda bir mücadele veriyorlar. Hı hı. Hayvanları korumak adına. Peki hmm, her şey eskisi gibi mi? Yani Kelolan'ın yeni bir eşyiyi var mı mesela? Var, var. Eşyiyi var, eşeği var. Yani şimdi tabii Kelolan'ın belli bir çizgi, bir şeyi modernleştirirken belli bir çizgisi vardır. O çizgiden pek uzaklaşmamak daha doğru. Hı hı. Biz de onu onu denedik. Yani hiç uzaklaştırmadan. Kel olanın olan olduğu gibi ama daha modern bir şekilde nasıl kullanabiliriz e baktık. Hmm. Ee, kel olanın eşyini mesela biz hiç bir hayvanı gerçek hayvan olarak kullanmadık, hepsini CGI dediğimiz işte bilgisayar ortamında yaratıp filmin içine yerleştirdik. Yani ayımız var, tilkimiz var, tavşanımız var, Eşeğimiz de kadife de, hmm. kel olanın kadifesi de bizim CGI dediğimiz hmm. karakterlerden hmm. bir tanesi. Ee, yani olan olabildiğince olması gereken bir karakter bizim evet. kültürümüzde. Zaten bizim yani şu anda insanlardan gelen geri dönüşlerimiz de o yönde. Niye bizim olanımızı şey yapıyorsunuz gibi değiştiriyorsunuz hı. gibi bir algıları var. Evet. Biz değiştirmedik. Biz hı hı. olduğu gibi bir olanı daha modern bir yorum kattık sadece. Çok güzel. Peki filmin kadrosundan bahsedelim mi biraz? Tabii ki bahsedelim. olanı Atilla Dokan Türk Yılmaz oynadı kendisi e, Güzel Sanatlar Fakültesinde tiyatro bölümünde oynuyor hı hı. ve e, iki senedir de kelo olan tiyatrosu oynamış birisi kendisi. Hı, çok güzel. E, biz onu zaten biraz da o şekilde bulduk ve yani doğru kelo olan olduğunu gelip konuştuğumuz zaman zaten fark ettik. E, Emir karakterimiz var masalcı bir karakter masal yazıyor hikayenin içinde e, kayakka'yı oynuyor onu kendisi. Hı. şöyle bir komik bir hikayede var kayakka'yı Bizim 28 yıl önce çekti, çektiğimiz Keloğlan filmlerinde yeniden oynamıştı çocukken. Ha, öyle mi? Evet. Çok güzel. <gülüyor> Orada küçücük bir rolü var. Kardeşi Hı -hı. Sarp Akkaya ile birlikte Hı -hı. böyle filmin başlangıcında bir rolü var. 28 yıl sonra yine Keloğlan. Çok güzel. <gülüyor> Çok iyi bir tezadetmiş bu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok güzel. Peki Can Kızı kim oynuyor? Can Kızı da Yağmur'un oynuyor. Hı -hı. Ee, şu an kendisi söz dizisinde de Hı -hı. başrollerden bir tanesi. Böyle. Süper. Peki filmi çekerken hiç zorlandığınız şeyler oldu mu? Yani ne bileyim, güdümüze uyarlamak olsun, işte e, bir şeyi anlatırken acaba bunu böyle mi anlatsak, yanlış algılanır mı olsun? Çünkü e, eski bir şeyi tekrar e, yeniye uyarlamak daha zor. Yeni bir şey çekmekten daha zor. E tabii ki. Hı -hı. Zaten bizim de zorlandığımız konular biraz da o yönlerde. Yani sonuçta sinema yapıyorsunuz. Sinema uzun bir süreç, çok ince ayrıntısına kadar düşünmeniz gereken bir süreç. Tabii ki de biz her her bölümünde, her kısmında belli zorlukları oldu. Bizim zorlandığımız konular ilk başlarda işte kele olanı nasıl modernleştirebiliriz gibi bir soruydu. Ee, yani ona da şöyle bir çözüm bulduk. Şimdi Rüştü Asyalı gibi bir kele olanımız evet. var. İnanılmaz <gülüyor> bir kele olan. Ee, i̇nsanlar tabii ki de onu hatırlıyor. Onu kanıksamış durumda var. Ve ondan biraz uzaklaşmamız gerekiyor çünkü yani olanı biraz onun keloğanı gibi oynattığınız zaman onun taklidi gibi oluyor. Evet. Ama biraz da çok modernleştirdiğiniz zaman olandan uzaklaşıyor. Onun dengesini sağlamak bizim için çok çok çok da kolay olmadı. Evet. Bayağı bir süreç geçti o, o, o sırada. Ee, hayvan karakterleri yaratırken yani çünkü mesela şöyle çekiyorsunuz bir boş çekiyorsunuz. Yani karşınızda hiç kimse yok. Oyuncular da, oyuncular da dahil olmak üzere karşılarında hiçbir şey yokken oynuyorlar bu oyunu. Ve onu canlandırıyorlar kafalarında o şekilde oynuyorlar. Bunlar yani bizim daha çok sinemamızda yeni yeni şeyler. Böyle şeyleri pek yapmıyoruz. Batı çok yapıyor. Evet. Yani Hollywood'a falan baktığınız zaman gerçekten çok o tür filmler yapılıyor. Ama Türkiye'de bu tür film ilk defa yapılmış durumda gerçekten. Bu tür bu tür derken onu biraz açalım mı? Nasıl ne tür bir? Film? Yani e, fantastik macera konusu içinde bu CGI ve efektlerin bu kadar yoğun olduğu. Hmm. Çünkü e, şöyle bir şey zor yapılan bir şey. Şimdi birisinin gerçek birisinin olmayan bir şeyle etkileşime girmesi, bunu yapması zor bir şey. E, bu tür filmler pek yapılmıyor. Türkiye'de. Hı hı. Hatta bu şu anda yaptığımız türünün tek örneği. Türkiye'deki ilk. İlk bu hı. şekilde yapılmış yani bu konseptte yapılmış film. O yüzden yani sinemanın da ileri gitmesi adına çok değerli bir yeri var. Evet. Yani insanların farkına varması çünkü yani evet bir sürü film yapılıyor Türkiye'de çok fazla film yapılıyor. Ama dediğiniz gibi filmlerin çoğu da sadece çerezlik kullanalım hı. kullanalım izleyelim, İzleme, izle ve unutalım şeklinde yapılıyor. ...daha çeşitli sinema türlerini de... ...Türk sinemasına dahil etmemiz gerekiyor. Onun için de başlangıç olarak... ...güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki, yani birazcık şey bir soru olacak ama... ...bu filmi <gülüyor> niye izlemeli insanlar? E bu filmi niye izlemeli insanlar? Yani şöyle bir şey... ...geçenlerde birisi daha söyledi. Bugünlerde bizim böyle filmlere ihtiyacımız var. Biraz daha böyle... ...içinde... Şey barındıran bir tane ana fikir ve mesaj barındıran sadece izleyip şey yaptığımız değil de filmi izledikten sonra Aa evet böyle bir şey de var dedirtecek şeylere ihtiyacımız var gerçekten Bu yüzden <gülüyor> Evet sohbetimiz devam ediyor kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar beraberiz 94.9 Açık Radyo'da... ...Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda... ...Keloğlan Yeni Masal filmini konuşuyoruz... ...Çağdaş Gültekin'le... Ee, ...ben filmin fragmanını izledim... ...tabii fragman e, film için... ...çok küçük bir ipucu ama... Evet. E, ...anladığım kadarıyla... ...Keloğlan'ın... ...tasası ve derdi değişmiş... ...yani Keloğlan benim hatırladığım kadarıyla... çocukluğunda e, ...daha birebir düşmanlarla mücadele eden... ...ve... Im, daha böyle e, çevreyle alakalı değil de kişisel dertlerle mücadele eden bir kahramandı. Evet amacı iyilik yapmaktı. E, ama hiç böyle bir çevreci mücadelenin içinde görmedim ben Keloğlan'ı. Ne filmlerde ne de bana anlatılan Keloğlan masallarında. E, onun için şimdi günümüz dertleri değişiyor. Filmin içinde Keloğlan dışında başka derdi olan insan var mı? Yani Keloğlan dışında tabii ki de başka derdi olan insan var. Yani ana karakterimiz... Ee, ...masal yazan Emir... ...Kaya, hı hı. kaya. Ee, ...masalı yazmadan önce... ...bu bildiğimiz dünyanın içinde... ...gerçekten... ...yapmaması gereken bir iş yapan... Hı. ...olmaması gereken hı hı. bir yerde olan birisi... Evet. ...yani esasen bu... ...film olanın da ne kadar... ...kahramanlık hikayesi olsa da... ...onun da bir kendini bulma hikayesi... ...gibi bir hikaye... ...Emir'in kendini bulma hikayesi... Evet, ...yani onun da... Yani şimdi bir, bir hikaye anlatırken bir hikayenin başlangıcından sonuna kahramanların evrilmesine bakarız hı hı. sonuçta. Ee, e, başrol karakterlerimizden bir tanesi olan Emir de e, o da evriliyor. Evet. O da yapmak istediği bir şeyi kendisini buluyor. Yani bunu da tabi Kale olan evet kötülerle bir taraftan savaşıyor. Ama kötülerle savaşırken Kale olanın e, şöyle bir durumu var. Kale olan e, bunu planlayarak yapan birisi değil. Tamamiyle ...saflığından, dürüstlüğünden ve yani insanlara yardım etme ihtiyacından dolayı hareket eden birisi. Fayda sağlama ihtiyacı. Yani çok fayda sağlamamı yoksa yani yolda birisine yardım etmesi gerektiği zaman durup yardım eden birisi. Koşu, yani, koşulsuz. Evet iyilik. koşulsuz bir iyiliği var. Yani birisini görüyor, yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor, yardım ediyor. E bazen de fark etmeden birilerine yardım ediyor. Hı -hı. Bazen de fark etmeden birilerine yolunu bulmasına yardım ediyor. Evet. Yani o açıdan düşündüğünüz zaman evet yani insanların eskidenki Keloğlan'la biraz daha değiştirdik bu, bu noktada. Hı hı. Çünkü eskiden dediğiniz gibi olan masallarında bazı doğacı hikayeler var. Ama olan filmlerinde bizim izlediğimiz eski filmlerde gerçekten kötü birisi vardır. Hı hı. Ve ona karşı birebir bir mücadele üstünden yürür bu hı hı. iş. Hı hı. E şimdi kötü birisi var. Kötü birisinin kötülük yaptığı hayvanlar var. ...o hayvanları önce koruması lazım Kelolanın, ...sonra o kötü birisiyle karşı karşıya gelmesi lazım gibi bir evet. yolculuk, bir masal içinde anlattık Hı -hı. biz bu hikayeyi. E, zaten şimdi günümüzde de masallar çok ciddi anlamda e, şey e, popüler demek istemiyorum ama e, masallara dönüyoruz. Yani masal anlatıyoruz, masal anlatmanın faydalarından bahsediyoruz. Aslında filmdeki bu e, masalsı kısım da... O hı hı. tarafı besleyen bir şey yani masallara ne kadar ihtiyacımız olduğunu da anlatan bir hal. Evet beyaz perde ama bir masal aslında. E, tabii ki yani sinema sonuçta bir masal anlatma yöntemi hı hı. yani sonuçta bir masal anlatıyorsunuz işin içinde bir senaryosu evet. var bir başlangıcı var bir kahramanı yani tabii kahraman dediğimiz zaman insanlar şimdi bu dönemde süper kahramanları düşünüyor ama karakter, baş karakterler filmin her zaman kahramandır. ...filmin içinde bir masal anlatıyorsunuz. Hı hı. Bir başlangıçta kahramanı görüyorsunuz. Filmin sonunda gördüğünüz kahramanla başında gördüğünüz kahraman arasında fark var. Çok fark var. Evrilmesini izliyorsunuz evet. filmin içinde. E, sinema zaten masal anlatmanın görsel görsel yani, yöntemi. <gülüyor> Çok güzel. Peki bu filmin devamı olacak mı? E, biz bu filmin devamı için... ...zaten biz bu filmi yaparken... E, ...devamı olsun diye düşünerek yaptık. Hı hı. Çünkü yani... olan dediğiniz... E, folklor kahramanı diyeyim kişinin e, bir sürü hikayesi anlatılabilir. Ve insanlara bir sürü mesaj verilebilir Keloğlan kullanılarak. Hı hı. E, biz devamının çalışmalarına başladık. yani Bu filmin e, fragmanında da gördüğüm kadarıyla en büyük sloganlardan birisi doğaya sahip çık e, mı? Filmin içinde başka bir e, ana konumuz da var. Doğaya sahip çık tabii ki de filmin e, ana konularından bir tanesi ama bizim filmin içinde e, can kızın bir yerde söylediği bir laf var e, Can kız şöyle bir şey söylüyor Kürtler sadece hayvanlara aittir insanlara değil <gülüyor> e, zaten e, kere harekete geçiren laflardan bir tanesi de bu <gülüyor> yani gerçekten evet. Can kızın o saflığını o içten duygusunu gördüğü için ona yardım etmeye ihtiyacıyla yola çıkıyor bir yerde çok ciddi avlanma oluyor değil mi bu yani siz Muhtemelen filmi çekerken bununla daha da Kolay, yani daha fazla yüzleşmiş olabilirsiniz. Ama ciddi anlamda hayvanların kürkleri e, sadece moda uğruna kullanılıyor. E tabii ki yani bu yıl bayağı uzun yıllardır insanların tartıştığı bir sıkıntı. Yani hayvanlar bir tek kürkleri için değil. Yani zevk içinde bir sürü şey içinde zarar görüyor yani. Evet. E, bunların yani bizim hayvanlara bunu yapma hakkımızın olmadığını... İnsanların fark etmesi lazım yani onların da bir duygusu var, onların da bir canı var, onların da fikirleri var. Yani bu dediğim gibi ilk başta insanlara daha genç yaşta verilmesi gereken fikirlerden bir tanesi. Hı hı. Ne kadar şefkatli olmayı öğretmek için insanlara bu tür fikirleri de vermeniz lazım. İnsan... <gülüyor> Kuvvetle muhtemel şu anki çocuklar olanı tanımıyorlar. E, garip bu, bu filmle birlikte tanıyor olacaklar <gülüyor> bence Çünkü hani ke olan bir sürü e, kahramanın e, şey, önün arkasında kalmış gibi geliyor bana şimdiki zamanda e, garip tanıyorlar tanıyor tanıyorlar <gülüyor> şöyle tanıyorlar Çünkü bundan e, bir 7 yıl kadar önce belki birkaç yıl daha önce e, TRT'de kere olan çizgi filmi vardı hmm. ve bu çizgi filmden dolayı o, evet, o zamanki küçük çocuklar Keloğlan'ın farkında hı hı. ve Keloğlan sevilen bir karakter. Çocuklar açısından da insan bizim bizim yaşımızdakiler açısından da evet. yani Türkiye'deki herkes açısından sevilen bir karakter. O zaman filmin vizyon tarihini bir daha hatırlatalım mı? Ya tabii 7 Eylül'de biz bütün Türkiye çapında sinemalardayız. Filmin bir web sayfası var mı? Filmin web sayfası yenikeleolan.com Instagram Instagram, e, Facebook ve Twitter sayfalarımızda Yeni olan adı altında bulabilirsiniz. Hı -hı. Oradan paylaşımlarımızı görebilirsiniz. O zaman filme bir davet <gülüyor> <gülüyor> ededim insanları. <gülüyor> tamam. E, 7 Eylül'de 7 Eylül'de e, Türkiye çapında bütün sinemalarda biz 7'den 70'e herkesin gelmesini istiyoruz. Çünkü gerçekten e, çocuk filmi olarak Bahsediyoruz ama yani herkesle dokunabilecek e, eskiden Keloğlan'ı izlemiş insanların yeniden bir Keloğlan'ı görüp de gerçekten evet Keloğlan olmuş diyeceği bir film var ortamızda elimizde. O yüzden 7 Eylül'de herkesi izlemelere bekliyoruz. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. <gülüyor> evet. Sevgili dinleyenler, Keloğlan'ı özleyenler, hiç tanımayanlar ya da tekrar e, izlemek isteyenler 7 Eylül'de sinemalarda e, Keloğlan yeni masal filmini izleyebilirler. Daha çevreci, daha aktivist bir Keloğlan'la e, karşılaşabilirler. E, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Keloğlan yeni masal filmini konuştuk. Hepinizin izlemesini diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.